Islak bakan çocuk. Ismarlama hayatlar içinde ısıran acılar vardır insanı. İskaladığımız gerçeklerde ıslak Gözyaşları sarar insanı. Irmak olup giden hayatımı ırkati Olduğum tüm acıları irak kılmak için çıktım yola ıstırapsız mutlu yaşamlara. ırmağın derin musiklerinde ıhlamur ağaçları esintisinde ıvır zıvır bütün konularımı ıskartaya çıkardığım anıları ısırgan otlarının yanından ılık esen rüzgârlara saldım ıslık nameleriyle uğurladım. Issız görünen doğa içinde ışıyan tüm düşüncelerimle Israrcı değildim zorlu hayata Bıraksadım tüm zorlukları ılıman düşüncelerle hayata ısmarladım tüm kolaylıkları Işık vardı hep kalbimde Işıksız günleri aydınlatacak Isınma, ısıtma turlarına çıktım Işıldak yaptığım ideallerle Israrcı düşüncelerden kaçtım ıslah ettiğim insani benliğimle Işınladım kendimi iyiliklere, bırak durdum tüm kötülüklere. ısran tüm dayatmalara rağmen, ışık olup aydınlanacaktım ben. Islak gözlü çocuk baktı bana. Ipıssız sokak karanlığından, ısraplı acımasız yaşamdan, ışıyan gönlüm soğudu birden. ıslandı gözlerim aniden. Işıtsan da yüreğimi ben, ışıksızdı sokaklar neden? Islık çalan soğuk esintiden, ısırgan otu gibi tenimden, ısırıyordu hayat dişlerinden. İlham düşünmeye çalıştım. Issız sokaklarda yine ben, ıslak bakan çocuğun gözlerinden, ıslak bakarken dünyaya yeniden. Issız gönlümü azimle yeniledim ısıttım tüm güzelliklerle yeniden ıslak bakan çocuğun gözlerine ışıkla baktım yarınki geleceğine ısıtmak için çocuğun gözlerini ısıtmak için umutlarla kalbimi ıskalanan tüm hayatlar adına ıskarteye ayrılan umutlar adına 20 eylül 2006 İzmir Mehmet Çoban